Bunun üzerine onu ağaçsız bir alana attık. Çünkü o hasta bir haldeydi. Ve üzerine gölge yapması ve ondan beslenmesi için kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. <gülüyor> ve onu yüz bin kişilik bir topluluğa veya daha da artmakta olanlara peygamber olarak gönderdik. <gülüyor> sonunda iman ettiler de onları bir zamana kadar dünya nimetlerinden faydalandırdık. Ey Resulüm! Şimdi sor onlara. Kızlar Rabbinin de oğullar onların Yoksa melekleri dişler olarak yarattık da onlar buna şahit olan kimseler miydin? min <gülüyor> la Dikkat edin. Muhakkak ki onlar iftiraları yüzünden Allah doğdu diyorlar. Şüphe yok ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Açpaf benim. O kızları oğullara tercih mi etmiş. Size ne oluyor ki, nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç ibret almıyor musunuz? Amlekin sulkanun bi. Yoksa sizin apaçık bir deliliğiniz mi var? Öyle ise iddianızda doğru kimseler iseniz kitabınızı getirin. Bir de Allah'ın kendisi ile cinler arasında bir mezheb bağı uydurdular. Andolsun ki cinler de bilirler ki gerçekten onlar bu sözü uyduranlar Elbette o gün cehennemde hazır bulundurulacak olan kimselerdir. Allah onların vasıflandırmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir. Ancak Allah'ın ilasa erdirilmiş kulları müstesnadır. Onlar cehennemden kurtulurlar ve Allah'a böyle iftira etmezler. ma alayhi Artık gerçekten siz ve tapmakta olduklarınız hiçbir kimseyi ona Allah'a karşı fitneye düşürecek kimseler değilsiniz. İlla manhu Ancak kendi ameli ile hak ederek cehenneme girecek olan o kimse hariç <gülüyor> Melekler şöyle derler Bizden bir kimse yoktur ki mutlaka onun için bilinen bir makam olmasın <gülüyor> <gülüyor> ve şüphesiz ki olunacağımız her şey için Saf saf duranlar Elbette ancak biziz <gülüyor> Hem muhakkak ki Tesbih edenler gerçekten ancak biziz <gülüyor> ve o müşrikler doğrusu diyorlardı ki eğer şüphesiz bizim yanımızda da öncekilere verilenlerden bir kitap olsaydı biz de elbette Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları olurduk. Buna rağmen Kur'an gelince onu inka ettiler. Ama İnkarlarının akıbetini ileride bilecekler. Celalim hakkı için peygamber kullarımız hakkında sözümüz geçmiştir. Vardır. İnnehum Şüphe yok ki onlar gerçekten kendilerine yardım olunacak kimselerdir. Ve, inne Ve şüphesiz bizim ordumuz ki... Elbette onlar galip gelenlerdir. <gülüyor> Muhammed, onun için bir zamana kadar onlardan yüz çevir. <gülüyor> Ve onların başlarına gelecek olanı gör. Nihayet ileride onlar da görecekler. <gülüyor> Şimdi azabımızı acele mi istiyorlar? Ama o azap onların sahasına indiği zaman artık o korkutulanların sabahı ne kötüdür. Yine sen bir zamana kadar onlardan yüz çevir. Ve ve başlarına gelecekleri gör. Nihayet ileride onlar da görecekler. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti anna yasifun. İzzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir. Ve selamun alel mürselin. Ve selam peygamberler üzerine olsun. Ve elhamdülillahi rabbil alemin ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.